barakan köşklere içinde sürekli kalmak üzere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların karşılığı ne güzeldir. Hocamızdan Allah razı olsun. Allah'a davetin faziletleri <gülüyor> ve bu davetin suretleri, şekilleri hakkında bize bilgi verdi. Hocamızın konusuyla alakalı önemli bir konu inşallah gündeme getireceğim. Allah'a davet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> sünnetine davet, hiç kuşuz, kuşkusuz bir Müslümanın en önemli neyi? Vazifesi, görevi. Allah'a davetin pek çok çeşidi var. Ancak Allah Azze ve Celle'ye davet ederken, Allah Azze ve Celle'nin yoluna davet ederken, hiç şüphesiz ki belli <gülüyor> kaide ve kuralları da ne yapmamak lazım? ihmal etmemek lazım. Bir küsür milyar Müslüman var. Bunların içinde her birinin davetçi olduğunu kabul etsek yapılan davetin bir milyar davetin hepsinin bütünüyle hak olduğunu kabul etmemiz gerekmez. Neden? Bir amelin kabul edilebilmesi için iki tane olmazsa olmaz şart var. Birincisi ihlas. Yani ne olacak? Sadece Allah için olacak. Sadece kim için olacak? Allah için olacak. İkincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ney? Uygunluk, mütabaat. İşte Allah Azze ve Celle'ye yapılan davetin de bu iki şartın temelinde olması gerekir. Yani sadece Allah için olacak, dünyevi herhangi bir maksat gaye için olmayacak. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne yapacak? Uygun olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmayan davetler Allah'a davet olamaz. Allah'a davet olabilmesi için Aynen ayette okuduğu gibi... ...bizzat Allah Azze ve Celle tarafından... ...ne yapılması lazım? Teski edilmesi lazım. Hocamız okudu ayeti kerimeyi... ...arkadaşımız da tercüme etti. İsterseniz bir daha tercümesine dönersek... ...ne diyor? Diyor ki... ...de ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam... ...bu benim yolumdur. Bu benim yolumdur. Yani Allah'ın yoludur bu. Senin çağırdığın, davet ettiğin şey... ...Allah'ın yolu. Ve ben ona ne yapıyorum davet ediyorum. Ne üzere? Basiret üzere. Ve bana uyanlar da ne yapıyorlar? O yola davet ediyorlar. İbn Kayyim bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ayetteki vakfe yani duracak yer üzerinden hareket etmiştir. Yani Allah'a davet ediyorum kelimesi üzerinde, cümlesi üzerinde durduğumuzu fazl edelim ki bizim musaflarımızda orada ne vardır? vakfe vardır, durak vardır. Dekey Muhammed, bu benim yolumdur. Ben Allah'a davet ediyorum. Sonra basiret üzeredir kimler bana uyanlar. Bu ayrıktı bir cümle. Orada durak olmadığını fazla edersek Dekey Muhammed Aleyhissalatu vesselam ben Allah'a davet ediyorum. Bu benim yolumdur. Ben Allah'a davet ediyorum ve bana uyanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymak illa da ney? Şart. Peygamber'e uymadan davet olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadan davet olmaz. Eğer bu Allah'ın yoluysa, bu yola da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorsa, davet ediyorsa, ona uyanlar da basiret üzere ne yapacaklardır o yola davet edeceklerdir. Ama kime uyanlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a uyanlar. Yani mütabat bu şart, bu elzem bunsuz olmaz. E, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a uyanlar kimler? Hiç şüphesiz ehli sünnet vel cemaat. Ki onların en kutlu nesli selefi salihin. Sahabe, sonra gelen tabi'in, sonra gelen etba'ı değil mi? Onların Allah'a, Resulüne, her ikisinin yoluna davet ettikleri hususunda herhangi bir ihtilaf var mı? Yok. Bunu söylemek olsa olsa insanın içindeki zındıklığındandır. Yoksa safsa fıtrat üzere, fıtrat üzere ise bu üç neslin Allah'a ve Allah'ın Resulünün yoluna gerçek üzere davet ettiklerini ne yapar? Anlar. Bu bağlamda bu esasla Ehl-i Sünnet vel Cemaatin Allah'a davet metodu nedir? Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat Allah'a nasıl davet eder? Davet ederken hangi maksatla hangi gayeyle davet eder bunun üzerinde durmak lazım. Yani ehli sünnet vel cemaat asli meseleleri, akidevi meseleleri sıf birilerine yaranmak, birilerine hoş görünmek için kenara iter de fer'i meselelerle mi uğraşır? Yani mücammere mi yapar, yacılık mı yapar? Yoksa asli meseleleri bütün kabul eder? Feri meseleleri de büsbütün ihmal mi eder? Bunun ikisi arasında bir yol yok mudur? Var mıdır? Şimdi burada İbrahim bin Abdurrahman el Uzri'nin bir rivayeti var. Onu alacağız. Çok uzatmayacağım. Diyor ki: Gal, Gal, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki: Bu hadisin pek çok şahidi mevcut. Hadis Mecmu'turuk ile Hasan. Yürek aleyhissalatu vesselam. Yahmilu hadzal ilme min kulli halefin udulu. Bu ilmi selef'ten sonra gelenlerden adaletli olanlar sırtlarında taşır. Bu ilmi selef'ten sonra gelenlerden adaletli olanlar sırtlarında taşır. Aynı rivayeti İmam Beyhaki Sünenül Kübra'sında يَرِثُ هَذَا ilme min kulli حَلَفٍ اُدُولُ lafzıyla ne yapmış rivayet etmiş yani ne demek bu ilmi seleften sonra gelenlerden adaletli olanlar bizzat miras olarak alır bu ilmi seleften sonra gelenlerden adaletli olanlar bizzat miras olarak ne yapar alır ortada bir ilim var ortada bir ilim var ve bu ilim miras olarak ne yapılıyor Alınıyor. Ya da birileri tarafından ne yapılıyor? Yükleniyor. Taşınıyor. Nedir bu ilim? Hiç şüphesiz Allah'ın kitabının ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ilmi. Yani Allah'ın kitabını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini seleften sonra gelenlerden bazı insanlar ne yapacaklar? Yüklenecekler. Taşıyacaklar. Sırtlanacaklar. Seleften sonra gelenler. Evet. Bizzat Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ifadesiyle böyle. Seleften sonra halefin geleceğini bize söylüyor. Seleften sonra halefin geleceğini bize söylüyor. Halef büsbütünüyle kötü değil. Büsbütünüyle ne değil? Kötü değil. Yeter ki bu ilmi ne yapsın? Miras olarak alsın. Bu ilmi ne yapsın? Sırtlansın. Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinin neyini? ilmini. Nasıl insan bunlar? Dikkat edelim. Bu ilmi yüklenen insanlar nasıl insanlar? Adaletli insanlar. Adaletli insanlar. Yani bu vasfı bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini yüklenenlere isnat ediyor. Buna dikkat edelim. Yani bu vasfı biz sahabede görüyoruz değil mi? Sahabeyi adil olarak kabul ediyoruz. İşte o sahabenin nehciden giden, o sahabenin Taşıdığı ilmi taşıyanlara da bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu vasfı ne yapmış? İsnat etmiş. Adaletli olan insan bunlar. Ne yapacaklar? Bu ilmi taşıyacaklar. Bunlar her tabakada var. Her tabakada. Nereye kadar? Kıyamete kadar. Her tabakada ne yapacak? Bu ilmi yani Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ilmini bunlar ne yapacak? Taşıyacaklar, yüklenecekler. Bu taşımak, yüklenmek ne demektir? Hangi gayeyle olacaktır? Bakın onu da Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Açıklıyor. Diyor ki Aleyhisselatu Vesselam Yenfuna عَنُهُ تَحْرِيْفَ galin. Bu çok önemli. Çok önemli bir kaide bu. Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ki bütünle biz İslam dini diyelim. Bu dini ne yapacak? Taşıyacak bu insanlar. Adaletli insanlar. Ne yapacak peki bunlar? Aşırıya gidenlerin tahriflerini, aşırıya gidenlerin tahriflerini ne yapacaklar? Bu dinden uzaklayacaklar. Bu dini aşırıya gidenlerin tahriflerinden temizleyecekler. Aşırıya gidenler. Dikkat edelim bu tabire. Tahrif tabiri buna da dikkat edelim. Evet. Aşırıya gidenlerin tahriflerinden. Nedir tahrif? Şöyle bir bakalım tarifin tanımına. Ne anlıyoruz tahriften? Yani bugün birileri tevil yapıyor değil mi? Tevil. Ve onu da ne yapıyorlar? Allıyorlar, süslüyorlar, vatandaşın önüne sunuyorlar. Allah diyor ki ben konuşurum. Diyor ki konuşmaz. Allah diyor ki ben görürüm. Diyor ki görmez. Allah diyor ki ben işitirim. Diyor ki işitmez. Allah diyor ki ben istiva ederim. Diyor ki istiva etmez. Allah diyor ki ben nüzul ederim, diyor ki etmez. Allah diyor ki ben gülerim, diyor ki gülmez. Allah diyor ki ben sevinirim, diyor ki sevinmez. Allah ne derse o aksini söylüyor. Ondan sonra da diyorsun ki arkadaşım bu insanlık tarihinde iki tane millet çıktı. Yahudi ve Hristiyan milleti. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kitaplarını tarif ettiler mi, etmediler mi? E hocam ettiler. E sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen tefsir mi yapıyorsun? Evet hocam, ben tefsir yapıyorum. Allah aşkına bu ne? Nasıl tefsirdir ki? Nasıl tefsirdir ki? Allah Azze ve Celle kendi zatına namına, kendi zatına namına hangi sıfatı ispat etmişse sen aksini söylüyorsun. Bu olay aklıma neyi getiriyor biliyor musunuz? İmam Bukhari'nin Kitabu Tevhit'teki bir babını çok enteresan bir babo. Kitab-ı Tevhid'de, biliyorsunuz İmam Buhari'nin bat başlıkları onun neyini? Fıkhını yansıtır, fıkhını, anlayışını. Diyor ki, ayeti kerimeyi alıyor, Fetih suresinde. babu ı kavlillahi teala, Allah'ın şu fermanının babu Yuridûne en yübeddülü kelamallah. Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. Değiştirmek istiyorlar babu Tabi şimdi hemen dinleyen diyecek ya yani ayetteki maksat kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Kast edilen bunlar. İmam Buhari onları kastediyor. Hayır arkadaşlar onları kastetmiyor. İmam Buhari bizzat kimi kastediyor biliyor musunuz? Evet, cehmileri yani ümmeti Muhammed'in içinden çıkıp da Allah azze ve celle'nin kelamını tebdil edenleri. Ve aynı babı neyle şey yapıyor? Ne Diyor ki innehul kavlun fasl. Muakkat Kur'an fasıt ki onu hak kelimesiyle açıklıyor. Hak bir sözdür. وَمَا هُوَ bil, <بِلْهَزِل> Hezil değildir, onu da billab. Yani oyuncak değildir. Kelimesiyle açıklıyor. Yani demek istiyor ki İmam Buhari, Allah konuşur. Allah ne yapar? Konuşur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah istediği kişiyle, istediği zaman, istediği keyfiyette ne yapar? Konuşur. Yani birileri kalkıyor diyor ki hayır Allah ne yapmaz? Konuşmaz. Bunun üzerine işte İmam Buhari bu başlığını atıyor. Diyor ki Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar baba. Yani nasıl olur bu? Nasıl olur? Yahudiler ve Hristiyanlara bir bakın. Onlar Allah'ın kelamını lafzen değiştirdiler. Ne demek lafzen? Ne demek? Yani Tevrat'a bakın, İncil'e bakın. Lafzını bizzat ne yaptılar? Tarif ettiler değil mi? E Kur'an'ı lafzen değiştirmek mümkün mü? Kata. Çünkü kıyamete kadar Allah'ın neyi altında? Koruması altında. E peki nasıl değiştirdiler? İşte manasını değiştirdiler arkadaşlar. Manasını. Hatta hatta hatta ileri ucuyla cehmiye nereye kadar vardı? lafsına kadar vardı. Ama Allah Azze ve Celle buna ne yaptı? Mani oldu. Hani mesela bir ayet var ya. Ve kellemallahu Musa teklima ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Ne yaptılar? Ve kellemallahe Musa Teklim'e hareketini tarif ettiler. He. Ve gerçekten Musa Allah'la konuştu. Ama başka ayet kerime gelince o tarifi yapamadılar. Hani diyor ya tayin ettiğimiz vakitte tur Sina'ya gelince ve kellemehu rabbuhu ve Rabbi onunla konuşunca Musa yani Musa tayin ettiğimiz vakitte tur Sina'ya gelince ve Rabbi onunla konuşunca orada tarif yapamadılar. Çünkü zamir neden önce geldi? Failden önce geldi. Orada tarif yapmak ne olmadı artık? Mümkün olmadı. Ha e demek ki lâf sen olmuyor. E o halde ne kaldı? Manevi tarif kaldı. Ne kaldı? Manevi tarif. İşte bu ümmetin içinden de Allah Azze ve Celle'nin kitabını yani bu dini açıkça manen tarif eden insanlar var. Şimdi burada da misyonu veriyor, yüklüyor sana. Hani hocam dedi ya Allah'a davet. Allah'a davet ediyorsun. Öncelikli gayen Allah hakkındaki ya da bu din hakkındaki bütün tahrifleri ne yapıyorsun? Temizliyorsun bir kere, bertaraf ediyorsun. İsterse bu Allah'ın isimleri, sıfatları, fiilleriyle alakalı olsun. İsterse gaybiyatın diğer bölümleriyle alakalı olsun. Cennet, cehennem vesaire, kıyamet. İsterse bu dinin ahkamıyla alakalı olsun. Nedir dinin ahkamı? İşte fıkıh kitaplarında olan neler? Hükümler. Onlarla bile alay edilmeye başlanmıştır. Onlar bile oyuncak edilmiştir. Onlar bile tarifin en üç noktasıyla ne yapılmıştır? İfsat edilmeye kalkılmıştır. Hepimiz bunlara ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. İslam ümmetinde genellikle maalesef bu ney? ittica mevcut. Yani gelelim şimdi hadise. Diyor ki aleyhissalatü vesselam işte diyor bu ümmetin selefinden sonra gelenlerden adaletli olan Ha, bu insanlar ne yapacaklar? Kitap ve sünnet ilmini yüklenecekler. Peki yüklenip misyonları ne olacak? Vazifeleri ne olacak? Birinci vazife. Birinci vazife. Allah'ın dinine sokulan bütün o aşırıların neyini? Tahriflerini bertaraf edecekler. Atacaklar. Dini bu tahriflerden ne yapacaklar bir kere? Kurtaracaklar, temizleyecekler. Bu birinci vazife. Yani bu Cehmiye'nin tarifi de olabilir. Mürciye'nin tarifi de olabilir. Rafizilerin tarifi de olabilir. Şahın tarifi de olabilir. Olabilir, olabilir. Bu dini ne yapacaklar? Bu tariften temizleyecekler. Sonra, <gülüyor> <gülüyor> İptalcilerin intihallerini de ne yapacaklar? Yok edecekler. Ortadan kaldıracaklar. Evet. Nedir intihal? Bugün çok revaçta bir sürü profesör var müntahil değil mi? Kendisine ait olmayan eseri kendisine ait olmayan eseri he, kendisinin gibi gösterip altında aldığı neyi kaynağa yazmadan bizzat kendi nefsine zatıyesi celilesine ne yapan? izafe eden insanlar yani yalancılar yani kimler hırsızlar. yalancılar hırsızlar. İşte o iptalcilerin o yalanlarını da ne yapacak diyor aleyhissalatü vesselam bunlar? Ortaya çıkaracaklar. Yani foyalarını meydana çıkacaklar. Ona dikkat edelim. Foyalarını yani o müntehillerin nelerini, foyalarını ne yapacaklar? Meydana çıkaracaklar. Sıddık Hasan Han'ın bu kelimeyle alakalı çok güzel bir tespiti var. Diyor ki el muftilun hum Felsefe İslam çok enteresan diyor ki bu iptalciler işte bu kendilerini İslam'a nispet eden ya da Müslümanlığa nispet eden Müslüman filozoflar Müslüman felsefeciler sonra ve hukama havi il mille kendilerini bu milletin yani Müslümanların hakimleri kılanlar hikmetli insanları ne apanlar ilan edenler ellevine intahlu edyane ehlil yuna evet yunan halkının dinini ne yapıp din diye yalan yer alıp bu ümmete ne yapanlar sunanlar ve mesailahum ve makalatihim onların meselelerini ve sözlerini nerede fi kutubihimil kadime vel cedide eski ya da yeni kitaplarında ve tekellemu alabina iha fil ahkâmi şer'iyye sonra ne yaptılar o, hükümleri aldılar, şer'i ahkamla alakalı meselelerin üzerine bindirdiler ve esse su kavait akliye ve akli kaideler ne yaptılar? Tesis ettiler, fakta haru bihavel intihat, bununla da ne yaptılar? Övündüler. Yani ne demek istiyor? Yani bizim dinimizden olmayan şeyleri, bizim dinimizden olmayan şeyleri kalkıp bizim dinimize soktular, haliyle yerine soktukları sünnetler ne yaptı? Uçtu gitti. Yok oldu, unutuldu. Din diye ne kaldı? Onların bu yalanları, dolanları kaldı. Yani bunu bir misalle mesela ne yapalım? Örneklendirelim. Bir misalle arkadaşlar. Bir misal. Misal her zaman insanın aklında kalır. Şimdi ben işinizdeki birine desem ki, sorsam. Ya kardeşim bana şu Allah'a bir anlat, Allah'a tanıt. İlk yapacağı şey Allah'ın 99 ismini ne yapmaktır? biliyorsa. Saymaktır değil mi? Bilmiyorsa bildiklerini saymaktır. Yani Allah bizim için gaybtir değil mi? Gayb. Allah Azze ve Celle'yi biz nasıl bilebiliriz? Nasıl bilebiliriz? Bana yöntem söyleyin. Ya da bir insan bir gaybı nasıl bilir? Gayb. Ne demek gayb? Müşahedat aleminde değil. Ne demek müşahedat? Yani bizzat gözle görebildiğimiz, kulakla duyabildiğimiz, elle tutabildiğimiz, yani laboratuvara sokup Deneyip sınayabildiğimiz bir alem değil gayb alemi. Onun için gayb alemine iman edilir. inanılmaz. İman edilir bakın. iman Çok önemli. Yani şimdi ben size desem ki yarın deprem olacak. Buna inanmak zorunda mısınız? Hayır. Ama Allah dese ki size he, şu zamanda kıyamet kopacak. İnanmak zorunda mısınız? He, gördük değil mi? Şu zamanda der, ne olacak? Kıyamet kopacak. İnanmak zorundasınız değil mi? Ama zamanını meçhul bırakır, kıyameti bize ne yapar? safıyla inteler. Şimdi, gayb alemini biz nasıl biliriz? Üç şekilde biliriz. Bunun dördü yok. Üç. Bir, bizzat gaybın kendisini görerek. Yani bundan bin yıl öncesini düşünün. İstanbul'da yaşayan bir adam, Amerika kıtasının varlığından... Emin miydi ya da biliyor muydu Amerika kıtasını? Bilmiyordu değil mi? Şimdi bir yıl önceki insan için Amerika kıtası bir gayptir değil mi? Gayptir. Yani bir yıl önce yaşayan insanın Amerika kıtasını bilmesi ne değil mümkün değil. Neredeki İstanbul'daki insan için. Peki bugün gayp mı artık Amerika kıtası bizim için? Değil. E şimdi Amerika kıtası keşfedildi değil mi? Yani şimdi Allah'ı keşfetmek mümkün mü? Aynen Amerika kıtasını keşfettiğin gibi. Ama maalesef bu asırda keşfediliyor işte. Bu asırda keşfediliyor. Allah'ı keşfetmeye kalkanlar var. Evet. Demek ki bizzat gaybın kendisini görmek lazım. Yani Allah'ı görmek ne değil? Mümkün değil şu an için. Evet. İki, bir benzerini görmek lazım. Ve böylelikle aslı hakkında ne yürüteceksin? Fikir yürüteceksin. Allah'ın benzerini bilen var mı? Bir adaşını bilen var mı? E tek bir yol kaldı. Sadıkı mastuk. Yani doğruluğu kesin, hata bile yapsa Allah tarafından anında uyarılan bir neyin zatın haberi. E o da nedir? Nedir? Allah'ın kitabı ve Peygamberi Efendimiz sünneti. Başka bir yol var mı Allah'ı bilmek için? Yok. He, demek ki Allah'ı bilebilmenin tek yolu ne? Nas. Nas deyince ne akla gelir? Kitap ve sünnet gelir. Şimdi adama diyorsun ki, ya biz de şu Allah'ı bir anlat. Anlatayım diyor hocam. <gülüyor> Buyur. Anlat. Allah ne vardır ne yoktur. Allah Allah. Ne yukarıdadır ne aşağıdadır. Mesela. Ne sağdadır ne soldadır. Ne cevherdir ne arazdır. Ya arkadaşım dur ya stop yani ya dur bir dur dur. ya Bunların hiçbiri Kur'an ve sünnette yok. Sen bunları nereden aldın? E hocam sen Farabi okumadın mı ya? Sen İbni Sina'yı okumadın mı? Sen İbduruş'tu okumadın mı? E bunlar ne yaparlar? Ne işte iştigal ederler? Hocam bu adamlar almışlar Aristo'nun kitaplarını ne yapmışlar? Hatmetmişler. Sokrat'ın kitaplarını ne yapmışlar? Hatmetmişler. E, i̇yi iyi etmişler. Yani görüyor musunuz? Dinli olmuş. İşte bunlar iptalciler. Bunlar iptalciler. Yani sen Buhari'yi, Müslim'i, Ebu Davud'u, Tirmizi'yi, i̇bn Mace'yi, Nesai'yi bir kenara koy e ee, Aristo'nun, Sokrat'ın kitabını al. İyi de arkadaşım sen 1400 yıl önce yaşamış bir peygamberin kitabında ya da sünnetinde isnat arıyorsun. Sana isnadı ispat ettiğimiz halde uydurmadır diye çıkıyorsun. Bundan 5000 yıl önce yaşamış insanın Söylediğini isnasız kabul ediyorsun. Isnatsız. isnasız. Hani isnadı? Hani? Beş bin yıl önce. Ha demek ki işte bakın din diye bu ne yapılmış? Yutturulmuş. Ha. O zaman ne yapacaksın? Bir, aşırıya gidenlerin tariflerini bertaraf edeceksin. İki, bu yalancıların yalanlarını da ortaya çıkaracaksın. Ümmetin önüne sunacaksın. Üç, ve el cahilin. Ve cahillerin neyini? Tevillerini. Bu üç tane haslet içinde en neyi? Zararsızı bu. Ama çok zararlı. Şimdi Şevlü Samim'i diyorlar ki hocam diyorlar bu tevil kelimesi nedir ya? Bu tevil kelimesini bize bir açıkla. Diyor ki ah diyor sormayın bu tevil kelimesi diyor. Çok güzel bir kelimeydi ama bunun içine ettiler. Şimdi selefinik dönemine bakın. Tevil hep tefsir anlamında kullanılır. Taberi'nin tefsiri, Kurtubi'nin tefsiri... Hepsinde tevil kelimesi geçer. Hepsinde. Ama şimdi adamlar akıllı. Çok akıllı. Ne yaptılar? Dini açıkça tarif ettiler. E şimdi açıkça tarif ettiler ama... Bu tarifi süslemek zorundalar, gizlemek zorundalar. O halde tarif kelimesinin yerine ne koyalım? Bir kelime koyalım. O kelimeyi de vatandaşın önüne sunalım. Hemen ne dediler? Dediler ki biz Kur'an'ı tarif etmiyoruz, tevil ediyoruz. Nasıl bir tevil bu? Tarif anlamında tevil mi? Hayır, tefsir anlamında tevil. Halbuki tevilin en hafifi dahi tarifin neydir bir adı mıdır, basamağıdır. Onlarca örnek verilir buna, değil mi? Onlarca örnek verilir. Sadece Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatıyla alakalı değil. Ne diyor Allah azze ve celle? "Ve sariku <Sessizlik> ve sarikatu. Faktu eydihima cezaen bima nekale." Ha, ne diyor hırsızlık yapan erkek ve kadının Allah'tan ibret verici bir ceza olarak ne yapın diyor elini kesin peygamber aleyhissalatü vesselam da ha, dörtte bir dinar demiş ve de koymuş nereden bilekten açık mı açık ama adam çıktı ne diyor, diyor ki, hocam diyor buradaki diyor kesmekten kazı çizmek çünkü niye Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini görünce dayanamadılar ellerindeki bıçaklarla. Ne yaptılar? Ellerini çizdiler. Ha bak bu da fıkhi bir ney? Tevil. İşte bak bu da ney? Fıkhi bir tevil. Bu ney? Fıkhi bir tevil işte. Yani bu akide alanında değil fıkıh alanında ama ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin hükmünü ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor. Açıkça kaldırıyor. Açıkça. Net. Net. Ha demek ki Allah Azze ve Celle'ye davet ediyoruz ve davette de bize heh, ehl Sünnet ve El-Cemaat olarak Allah Azze ve Celle'nin yüklediği bu misyonu ne yapmıyoruz ihmal etmiyoruz. Yani bu ilmi taşıdığımızı hissedeceğiz arkadaşlar. Yani bu ilmi taşıdığını hisset. Bu ilim öyle kolay bir ilim değil. Matematiğe benzemez, fiziğe benzemez, kimyaya benzemez. Onları küçümsemiyoruz. Onlar da çok iyi ilimler. Ancak bu ilim öyle kolay bir ilim değil. Önce bu ilmi ne yapacaksın? Taşıdığını hissedeceksin. Bu mesuliyeti hissedeceksin. Peki mesuliyet nasıl hissedilir? İlimsiz adamın mesuliyeti hissetmesi mümkün mü? Hissese ne olur ki? Kaş yapayım derken göz çıkarabilir. He, bak ne diyor burada? Üç tane kayda sayıyor. Bu üç kaideyi hem ispatıyla hem tenzih ile bileceksin. Nedir o ispat, nedir o tenzi? Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını, isimlerini ne yapıyoruz? İspat ediyoruz değil mi? Nedir ispat? İşte diyoruz ki Allah'ın şu, şu şu isimleri, şu şu sıfatları var. Şunlar şunlar helal, şunlar şunlar ne? Haram ispat. Delilin ne? İşte Kur'an'dan falan ayet, Peygamber Peygamber'in sünnetinden falan adız. Çok güzel. Ama bakın burada ispattan bahsetmiyor. Şu hadiste ispattan bahsetmiyor arkadaşlar. Nefiden bahsediyor. Nefi. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle'den eksik bütün sıfatları ya da onun dinine isnat edilmiş bütün yalan dolanları ne yapacaksın? Nef edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın? Sadece delil vererek değil. O delilin neyiyle? İstidlaliyle. Bir delil kaç şeyden oluşur? İki şeyden oluşur. Bir delilin kendi metni nasıl? İki o delilden çıkarılan ne? Hüküm. Delilin aslını papağan gibi herkes ezberler. Ancak ondan çıkarılan hükmü herkes çıkaramaz. Çıkarsaydı herkes alim ya da ne olurdu? Fakih ya da muaddis olurdu. O halde demek ki önce ilim. İlimle birlikte işte he, o aşırıların tahrifleri, o iptalcilerin yalanları ve o cahillerin tevillerinde ne yapacağız? Bu dinden nef edeceğiz. Yani bir nevi Allah'ın dinini hocamızın da zikrettiği gibi İmam Malik'ten zikrettiği gibi bu ümmetin evveli neyle düzeldiyse ahiri de yani sonu da onunla düzenir. Desturunca ne yapacağız? Bizzat kaynağından öğreneceğiz. Böylelikle Allah'ın yoluna Allah Azze ve Celle'nin dinine ilim üzerine ne yapmış olacağız? Davet etmiş olacağız. Ama dediğimiz usulle, dediğimiz kaideyle. Evet. Kısaca benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, hocamıza Sorusu olan varsa e, konuyla alakalı ya da konunun dışında alabiliriz. Subhaneke. mübî bir hamdike. Eşe dönüleylenti, Estafrika ve Tübiri. Evet. cümlemiz.